Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Bunlar önceki bölümlerde, bir Müslümanın gündelik hayatında oldukça önemli bir yeri olan, kılık kıyafet, örtünme, tesettür ve süslenme ile ilgili konulara ele almaya başlamıştık. Bir iki bölümde bunları devam ettirmiştik. En son bölümümüzde de, özellikle erkeklere yönelik bir kıyafet kısıtlaması olarak ipek ipekli elbise ve bunlarla ilgili diğer materyallerin kullanımı ile ilgili dinimizin getirdiği ilke ve ölçülerden bahsetmiştik daha sonra da bizim işte vücudumuzda bedenimizde bir takım e, ...süslenme ile alakalı ya da estetik olarak bir takım e, müdahaleler e, konusuna başlamıştık. Bu çerçevede de saçla ilgili yaptığımız tasarruflarla ilgili bazı bilgiler vermiştik. Yani genel anlamda e, saçın e, bir birey olarak önemli olduğunu ama e, bütün kültürlerde, bütün medeniyetlerde olduğu gibi... ...İslam e, dininin de buna yönelik e, bazı ilkelerinin, prensiplerinin ve kısıtlamalarının bulunduğunu söylemiştik. Yani e, prensip olarak e, saçla ilgili e, bir takım hani süs olarak gözükebilecek bazı tasarrufların da dinimizce caiz olduğunu, caiz görüldüğünü belirtmiş ve e, özellikle saç boyama ile ilgili bazı noktalara değinmiştik. Orada. E, gerek erkeklerin gerekse kadınların saçlarını boyatabileceği ama ağaran saçlarını koparmasının çok uygun olmadığı ama bu konularda gayrimüslimlere yani başka milletlere, başka medeniyetlere benzemekten de kaçınmak gerektiğini belirtmiştik. Son olarak da yani bu saçla ilgili olarak yine e, saç ekme, hani günümüzde de e, yaygın bir olgu olarak saç ekme e, ya da peri kullanmayla ilgili konuları e, bu bölümde ele alacağımızı belirtmiştik. İşte e, bu bölümümüzde bu konuyu e, başlayarak, e, buradan başlayarak devam edeceğiz ama daha sonra yine bu kıyafetle, süslenmekle, ya da bir takım estetik e, operasyonlarla alakalı da yine bilgiler vermeye e, devam edeceğiz. O şekilde bu bölümümüzü tamamlayacağız. Değerli izleyenler gerek e, erkeklerin e, gerek, e, gerekse e, kadınların e, saçlarının dökülmesi onların e, maruz kalacağı en istenmeyen durumlardandır. Çünkü saç dediğimiz e, nesne e, hem kadınların hem de erkeklerin ama özellikle de e, kadının temel ziynetlerinden, temel süslerinden e, olup, yani e, kadının saçlarının hani tamamen veya büyük oranda dökülmesi aslında çok da doğal, çok da tabi bir durum sayılmamaktadır. Yani e, özellikle de genç yaştaki bir kadının saçlarının normalin üstünde bir derecede dökülerek, hani kellikle sonuçlanmış olması, yani bu normal olarak kabul edilmesi mümkün değil. Bunu daha ziyade bir hastalık kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Ve bu şekilde bunun bir takım ilaçlarla tedavi edilmesi, bir takım operasyonlarla tedavi edilmesi de ilke olarak caizdir. Çünkü normal olanı, tabi olanı kadının saçlı olmasıdır. Ama erkekler açısından baka, bakacaksak belli bir yaştan sonra erkeklerin saçlarının dökülmesi ise e, aslında olağan bir e, durumdur. Bu yüzden e, erkeklerde saç dökülme hadisesi örfen e, ve psikolojik olarak da çoğunlukla normal olarak karşılanmaktadır. Ama bu her zaman herkes için böyle olacak anlamına gelmiyor. Özellikle yani genç, genç yaşta e, saçı dökülen, e, bu şekilde e, kelleşen, e, saçsız kalan erkeklerin e, bazen yani bu durumdan ciddi rahatsızlıklar duyduğu da bir vakadır. Yani bu da bir e, bir olgu olarak kabul edilmesi gerekir. Şimdi işin e, bu e, o, e, olgu e, ve gerçek yönü e, bu şekildedir. Bir de bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem'den gelen bazı kısıtlayıcı nitelikte rivayetler bulunmaktadır. Mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saç eklemeyi yani bir kişinin kendi saçına saç ekleme ve ekletmeyi yasaklamıştır. Yani bu şekilde yasakladığına dair sahih kaynaklarımızda bazı rivayetler bulunmaktadır. İşte e, Hz. Peygamberden gelen bu tür rivayetleri değerlendiren e, İslam bilginleri, hem klasik dönemde hem de çağdaş dönemde bu konuyu ele almakta ve bununla ilgili bazı ilke ve ölçüler getirmiş bulunmaktadır. Prensip olarak İslam bilginleri yani ilke olarak bir kimsenin saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruk kullanmasını ilke olarak caiz görmüyorlar değerli izleyenler. Çünkü bu işlemlerde e, saygın e, ve mükerrem olan e, başka bir insanın bir parçası kullanılmış oluyor ki e, zorunlu haller dışında bunun caiz olmadığını biliyoruz. Yani çünkü insan bedeni her bir parçası ile birlikte saygındır. E, bu tür bir materyal olarak, bir malzeme olarak, bir aparat olarak kullanılamaz. Bu aynı zamanda ya bu saygınlığın ötesinde e, bu şekilde doğal olmayan uygulamalar, Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirme olarak da görülüyor. E, ve geçici olarak başkasının saçını kendi saçı gibi e, göstermesi bir insanın aynı zamanda e, başkalarını aldatma ve e, yanılma olarak da e, değerlendiriliyor. Ve bu da e, haliyle tabi olarak yani dürüstlüğe aykırı bir e, husus e, olarak ortaya çıkmış oluyor. Tabi e, bu, e, bu konuda Kadınların kullandığı bu şey dışında yani başkasının saçı olmayan bir bedenden alınmamış olan ve bazı kadınların kullanmış olduğu ipekten, iplikten, yünden yahut da naylondan yani bu kaynaklardan sentetik olarak üretilmiş olan peruklar ya da saçlar bunun istisnasıdır. Yani bu kapsama girmemektedir. Yani bizim buradaki yasak kapsamındaki şeylerimiz bir başkasının saçından alınmış ve Öbürüne eklenmiş olanı kastetmiş oluyoruz. Zaten hadislerde de bu net bir şekilde yasaklanmış oluyor. Tabii değerli izleyenler, yani bir başkasından alınan saçın bu şekilde ekletilmesi caiz olmamakla birlikte günümüzde saç dökülmesinin ya da kelliğin önlenmesi için bunun dışında başka yeni bazı yöntemler de kullanılıyor. Ya yani bu ilaç tedavisi olabilir yahut da bir takım operasyonlar da olabilir. Mesela bunlardan bir tanesi de hani ilaç tedavisi dışında saç ekme olgusudur, olayıdır. Yani günümüzde çoğumuzun bildiği gibi bu tıp teknolojileri çok geliştiği için başkasının saçına ihtiyaç bırakmadan, ihtiyaç duymadan daha doğal yöntemlerle kişinin kendi kafasındaki en sesindeki ya da vücudunun herhangi bir yerindeki kıl köklerinden alınan örneklerle bunun saç olmayan yerlere nakli gerçekleştirebiliyor, gerçekleştirilebiliyor ve bunlar saçsız bölgelere ekilmek suretiyle yani olağan haline kavuşturulması mümkün hale gelebiliyor. İşte işin bu yönü de yani çağdaş dönemde bu yönü de yine fıkıh bilgilerinin gündemine gelmiştir. Genel olarak da, genel eğilim olarak da İslam bilginleri bu şekilde kişinin kendi kıl köklerinden e, nakil suretiyle e, kel olan ya da saça azalan bölgelerinin e, bu şekilde e, saça kavuşturulmasına ilke olarak karşı çıkmıyorlar. Bu konuda bir sakınca görmüyorlar. Bunu caiz görüyorlar. Çünkü burada e, esas yasaklamanın gerekçesi olan e, harici bir saç kullanımı söz konusu değildir. Dolayısıyla da başkasının saçı kullanılmadığı için onun getirmiş olduğu mahsurlar yani işte insan onurunun, insan saygınlığının zedelenmesi ya da işte insan fıtratının değiştirilmesi işte başkasını aldatma gibi bir durum söz konusu değildir. Yani bu işlem sonrasında ciddi e, sağlık komplikasyonları da oluşmadığı için yani kişiye burada herhangi bir zararda e, zararda söz konusu değildir. Zaten tıbbi anlamda ya da başka şekillerde bu operasyonlar e, insan sağlığına zarar veriyorsa onların caiz olmadığı zaten genel zarar e, ilkesi gereği sabittir. Yani o ayrı bir konudur. E, bu aynı zamanda e, fıtratla da uyumlu bir şeydir. Çünkü saçsızlık aslında fıtrata aykırıdır. Yani bu şekilde kişinin yani kendi saçından alarak o saçsız olan bölgelere saça kavuşturmuş olması e, fıtrata da aykırı olarak değerlendirilmemektedir. E, bu şekilde bu Allah'ın e, yaratılışını değiştirmede e, söz konusu e, değildir. Yani bu şekilde e, değerli izleyenler gerek saç ekimiyle gerekse e, harici bir peruk kullanılımı ile ilgili bu ilke ve prensipleri sizlere paylaştıktan sonra Yine e, yakın yani bu konuyla ilgili bir hususa da e, değinmekte yarar var. O da nedir? Yine hadislerde geçtiği için yüz tüylerinin alınmasıyla ilgili e, bazı meselelerdir. E, tabii e, bu da yine çok yaygın bir şekilde e, uygulanmaktadır, e, uygulanıyor. Yani hem klasik dönemde hem modern dönemde uygulanan bir şeydir. Dolayısıyla yani bu konuda da Hazreti Peygamber'den bazı uyarılar bulunduğu için Buna da dikkat çekmekte fayda var. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin diyor. Peki yani bu hadis buradayken, yani bu, bunu mutlak bir şekilde mi almamız gerekiyor? Bunun bu hangi durumda kimlerle ilgilidir? Bunun açıklamalarına da yer vermek lazım. Çünkü fıkıh bilginleri bu tür hadisleri yorumlayarak, ne kastedildiğini ve bu noktada e, caiz olan kısmı nedir, caiz olmayan kısmı nedir? Bunlarla ilgilerde de bilgiler e, vermektedir. E, i̇şte İslam hukukçularının çoğunluğu e, bu şekilde aslında kadının kocası için ve onun izniyle yüzünde biten kılları almasını, hatta belki kaşını bile almasını, düzeltmesini caiz görmüşlerdir. Yani bu konuda bir e, mahsur görmemişlerdir. Yani e, onlara göre yani bu hadisteki yasak, daha çok kadının dışarıya çıkmak için, dışarıda başkalarına gösterme durumu olduğu zaman için e, bu yasağın söz konusu olduğunu söylemişlerdir. E, ve ayrıca yine e, bu yasakla ilgili başka istisnaların bulunduğunu da söylemişlerdir. Demişler ki, hadiste yasaklanan kıl koparmayı yüzde sonradan biten ve yüzü çirkinleştiren yüz kıllarını koparma şeklinde değil de daha ziyade böyle fıtratı bozacak şekilde kaşları inceltmek veya yukarı kaldırmak ya da e, tamamen e, kaşsız bırakmak şeklindeki müdahaleler için bu hadisin e, geçerli olduğunu söylemişlerdir. Yani bu arada e, hadislerde gerek saç ekleme, gerekse boyama, gerekse e, bu yüz kıllarını yolma hakkında söz konusu olan e, bu yasağın e, bu yaratılışı değiştirme, insanları aldatma, ya, ya da e, mevcut olduğundan çok e, farklı görünme gibi e, gayelerle e, yapıl, yapılan e, yapmacık e, suni müdahalelerle ilgili olduğunu da söylemişlerdir. Yoksa e, saçları bitmeyen veya anormal bir şekilde dökülen kimsenin erken yaşta saçı ağıran, yüzü vücuda anormal bir şekilde kıllanan çocuğun yani bir takım tıbbi müdahalelerle İlaçla veya ameliyatla tedavi olması, yani bu şekilde normal bir yapıya kavuşturulmasında bir sakıncanın olmadığında bizim fıkıh bilgilerimiz açık bir şekilde söylüyorlar. E, nitekim değerli izleyenler günümüzde yanlış ve bilinçsiz bir şekilde kullanılan ilaçlar yüzünden, e, tabiat dengesindeki e, bozukluklar yüzünden, e, vücudumuzun e, hormonal dengesi bozulmuş olabiliyor ee, ve yani vücudumuzda olağan olmayan e, bu tür e, işte kıllanmalar tüylenmeler e, gerçekleşmiş olabiliyor yani bunların tedavi edilmesi ve tedavi için e, bir takım müdahalelerde bulunması da e, bu yasak kapsamının dışındadır buna cevaz verilmiştir yani bunu da ifade etmekte yarar var peki e, bir takım vücudumuzda iz bırakan e, tasarruflar da söz konusu olabiliyor. Mesela dövme gibi. Bunlarla ilgili acaba dinimiz neler söylüyor? Dini hükümler nelerdir? Belki estetik ameliyatlar da bu kapsamda değerlendirmek gerekir. İsterseniz önce dövme yapmak ya da yaptırmakla ilgili hükümleri paylaşmaya çalışalım. Daha sonra işte estetik ameliyatlarla ilgili de bazı bilgileri aktarırız. İnsan vücudunda kalıcı iz bırakan bu işlem ve tasarrufların en yaygın şekli dövmedir değerli izleyenler. Yani bizim klasik kaynaklarımızda veşim diye geçiyor bu. E, tabii bu dövmenin kalıcı ve geçici bazı türleri var. Yani bazıları geçici olarak yapılıyor ve temizlenebiliyor. Ama bir kısmı ise vücudun yani derinin altına zerk edildiği için bunlar kalıcı halde bulunabiliyor. Kalıcı dövmede bir takım iğneler kullanılıyor ve bu iğnelerle deri altına boya verilerek deri üzerinde bir takım şekillerin oluşturulması sağlanmış oluyor. E, tabii günümüzde bu biraz da teknolojik gelişmelerle beraber dövmecilik konusu da gelişmiştir. Böyle elektrikli dövme kalemleri kullanılmakta ve genellikle de dövme yapılan yere lokal anestezi yani sınırlı miktarda bir uyuşturucu da uygulanmaktadır. Eski zamanlardan beri bu dövme uygulaması var. Ee, ve bunun amacı da e, kimi zaman bir süs süslenmedir. Yani süslenme amacıyla yapılır. E, kimi zaman da bu kötü ruhlara karşı korunma amacıyla da e, bazı dövmelerin yapıldığı tarihi olarak e, sabittir. Cahiliye döneminde de yani İslam gelmeden önce de e, özellikle de kadınlar arasında bu uygulama yaygın bir şekilde bulunuyordu. İşte bu yaygın uygulamayı da dikkate alarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uygulamayı genel bir prensip olarak yasaklamıştır ve dövme yapana ve yaptıramana Allah lanet etsin buyurmuştur. Hatta bu şekilde bir uygulamada bulunan dövme yapan bir kişinin Allah'ın rahmetinden uzak olacağını da bu şekilde ifade etmiştir. İşte bu yasağı da dikkate alan İslam bilginleri, bu hadislere de dikkate alarak genel anlamda dövme yapmanın haram ve yasak olduğunda ittifak ediyorlar. Hatta değerli izleyenler, başta şafiiler olmak üzere bir grup alim de dövme yapılan yerde biriken kanın da necis olduğunu yani pis olduğunu bu yüzden de dövmeyi yani ne olursa olsun bir şekilde vücuttan yok etmenin vacip olduğunu söylüyorlar. Neden böyle bir yasak var değerli izleyenler? Yani bu yasağı dinimizin genel olarak yani insan bedenine vermiş olduğu önem, insanın saygınlığı, fıtrat, yaratılışı bozma yasağı gibi genel prensiplerle birlikte değerlendirmemiz lazım. Artı hani insanları aldatma, farklı görünme yönündeki yasakları da bu konuda dikkate almamız gerekiyor. İnsan bedeninin dövme, yani i̇nsan bedeninin e, e, yaratıldığı doğal görüntüsünü e, bozuyor ve insana emanet olarak verilen e, bu bedene, bu vücuda herhangi bir zaruret ve ihtiyaç da bulunmamasına rağmen kalıcı olarak bir müdahalede bulunulmuş oluyor. E, bir haklı kılan bir sebep olmadığı halde beden üzerindeki bu tür tasarruflar da uygun e, gözükmemektedir. Ya yani Bunun işte haram kılınmasının en önemli sebeplerinden birisi budur. Tabii ki insan bedeni üzerinde, insan vücudu üzerinde bir ihtiyaçtan kaynaklanan, bir zaruretten kaynaklanan bir takım tasarruflarda bulunabilir. Ama böyle bir zaruret yoksa, böyle bir ihtiyaç yoksa bu tür e, müdahaleler e, dinimizde e, en güzel şekilde yaratıldığı bildirilen insanın bu yaratılıştan gelmiş olan, Temel özelliklerini değiştirme, hilkatı, yaratılışı, fıtratı değiştirme olarak telakki ediliyor. E, i̇nsan bedeni e, daha önce de belirttiğim gibi e, tıpkı onun canı gibi ona emanet olarak verilmiştir. E, bu bedeni üzerindeki bu zaruru olmayan fıtrata aykırı keyfi değişikliklerin de e, yasak olduğunu ve insana böyle bir yetki verilmediğini bir kez daha tekrar etmiş oluyoruz. Çünkü dövme yapmada yani bu şekilde bir zaruretten ziyade esas amaç işte dikkat çekmek, işte farklı görünmek, modaya uymak ve bir takım işte bu şekilde bir ihtiyaç olmayan şeylerdir. Yani bu şekilde hatta bedene bir eziyet verme de söz konusudur. Çünkü yani kalıcı dövme yaptırmak doğrudan doğruya beden üzerindeki bir tasarrufla yapılıyor. Bedene ciddi bir şekilde bir müdahalede bulunuluyor. Ve bu aslında aynı zamanda insan sağlığına da aykırıdır. Sağlık açısından da bunun pek çok mahsulları bulunmaktadır. Kalıcı dövme yaptırmak hem vücudumuza gereksiz yere acı ve işkence çektirmek anlamına geliyor. Hem de bu işlem... Yani birçok hekimin, birçok doktorun da e, ifade ettiği gibi sağlık yönünden pek çok zararları baran, barındırmış oluyor. Dolayısıyla yani her açıdan e, uygun e, gözükmeyen e, hem dinimizin genel prensipleri bakımından hem de sağlık açısından e, bu işlemin uygun olmadığını e, kabul etmemiz e, gerekiyor. E, tabii bu devmenin bizzat kendisini yaptırmayla ilgili hükümler böyle. Yani prensip olarak dinimiz bunu uygun görmüyor kısacası. Çünkü bunda ne bir zaruret var ne de bir ihtiyaç var e, ve fıtrata e, ve insan bedenine gereksiz şekilde bir müdahale söz konusu. Ama diyelim ki yani bu şekilde dövme yaptırmışsa bir kişi e, bununla almış olduğu abdest ya da guslün e, dini açıdan e, bir mahsuru var mıdır? E, belki kısaca ona değinmek gerekir. Evet her ne kadar e, dövme yaptırmak e, caiz olmasa da bu şekilde yapılmış olan dövmelerle abdest alınabilir, gusül yapılabilir. Burada bir sakınca yok. Çünkü abdest ve gusül derinin üzerinden gerçekleşmektedir. Dövme ise deri altına yapılan bir şeydir. Derinin altına boya zerk edilmektedir. Abdest ve gusülde değil, gusül ise derinin altı değil üstü yıkanmak durumundadır. Yani farz olan budur. Dolayısıyla yani vücutta dövmenin bulunması, dövmenin bulunması, Abdeste, gusle ya da namaza herhangi bir engel teşkil etmez. Peki bu e, dövmeleri e, vücuttan çıkarmak gerekir mi? E, ya da bu şart mıdır? Tabi eğer bir e, geçici bir dövme ise bunu çıkarmak gerekiyor. Çünkü bu yasak kapsamındadır. Bir aldatma niteliği de taşımaktadır. Ama, ama eğer bir kalıcı dövme yapılmışsa bir e, bedene, e, bunun çıkartılmasının o kişiye e, sağlık bakımından zarar ya da görüntü bakımından zarar verip vermediğine bakılır. Eğer ona e, sağlık açısından daha fazla bir zarar verecekse onun e, kazıtması e, kazıtılmasına gerek yoktur. Ama bir zarar vermiyorsa onun kazıtılması gerekiyor. Tabii bu zarar demek hem bu kazıtma sırasında e, aşırı derecede bir e, e, acı ve Eziyet hissetme şeklindedir. Hem de görüntü olarak da kazıttıktan sonra orada bir etkisi, bir izi kalacaksa bunu yapmamak tercih edilir. Ama en azından şunu yapmak lazım. Yani böyle bir günah işlendiği için tevbe etmek ve ondan sonra da bu davranışa bir daha tekrar dönmemek gerekiyor. Tabii bu noktada belki bir hususu ayrıca belirtmek gerekiyor eğer vücuduna, e, dinimize aykırı bir şekilde, ya, yani tevhid ilkesine aykırı bir e, bir sembol, bir resim e, zerkedilmişse edilmişse, mesela bir haç işareti ve benzerleri gibi, belki küfür unsuru da, e, şirk ve küfür unsuru da ifade eden e, ve dinimizin temel ilkelerine aykırılık teşkil eden bir dövme yapılmışsa, yani bunun çıkartılması, eğer bedene ek bir zarar ver, vermiyorsa mümkünse bunun çıkartılması daha fazla önceliklidir. Ama tabii ki böyle biri olmuş olsa bedene ciddi derecede eziyet vereceksen ve daha sonra da sağlık bakımından belli mahsurlar ortaya çıkaracaksa bunun da terk edilmesi olduğu gibi bırakılmasında, e, fayda var Yani buralarda dikkat edilmesi gereken şey sağlık ve zarar meselesidir. Zarar veriyorsa ve sağlığa aykırı ise bunları e, kazıtmamak gerekiyor. Olduğu gibi bırakmakta yarar vardır. Ama ondan sonra bir daha da e, bu tür e, tevbe ederek dövme işi yaptırmamakta e, fayda vardır. Bu dövme konusuyla ilgili e, belki e, bunun taraflarıyla ilgili bir nokta da e, sadece yaptıran değil yapanla ilgilidir. Bu işlemi yaptıran günaha girdiği gibi bunu yapanlar da günaha girer. Çünkü hadis-i şeriflerde sadece dövme yaptıran kişi değil, dövme yapanın da günah işlediği açık ve net bir şekilde belirtilmiş oluyor. Yani bu şekilde kalıcı makyaj amacıyla dövme tekniğinden yararlanmak, çok e, uygun değildir. Bunu ifade ederek bu konuyu bitirmiş olalım. Belki konuyla ilgili yani hadislerde geçtiği için bir noktaya daha temas ederek bu konuyu bitirmiş olalım. O da e, dişlerin seyrekleştirilmesi konusudur. E, yani dişler, dişlerin böyle e, sadece bir sağlık gerekçesiyle e, ya da bir e, kötü görüntünün düzeltilmesi amacıyla değil de Tamamen estetik gerekçelerle modaya uymak kastıyla dişlerin seyrekleştirilmesi de yine hadislerde yasaklanmıştır. Bunlar da yine vücutta kalıcı iz bırakan tasarruflardan sayılmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dişlerin daha güzel görünmesi için törpülenerek seyre seyrekleştirilmesini Allah'ın yaratılışını değiştirme olarak değerlendirmekte. Ve yasaklanmaktadır. Bizim fıkıh eserlerimizde bunlara ya da hadis ve fıkıh eserlerimizde tefliç adı veriliyor. Ama tekrar ifade edelim bu aslında dişleri tabi olarak doğal olarak sağlıklı olmasına rağmen görüntüsünde de herhangi bir problem olmamasına rağmen tamamen estetik gayelerle e, e, tabiatı e, bozmak, insan fıtratını bozmak, daha güzel e, gözükmek için insan bedenine müdahale etmek e, anlamına gelmektedir ve bu aynı zamanda da hani bu tür yasaklarda bir gerekçe oluşturan başkalarını aldatma anlamına geldiği için e, bu yasak kapsamındadır. Yoksa hani dişlerle ilgili tedavi e, anlamı taşıyan ya da onların daha sağlıklı hale getirmesini e, sağlayan bir takım e, cerrahi bile olmuş olsa e, müdahalelerin caiz olduğu ittifakla kabul edilmektedir. Nitekim hani dişlerin bir takım altınla, gümüşler e, sağlamlaştırılması, e, dişlerin e, dolgu ve e, kaplamayla e, daha e, sağlıklı hale getirilmesi, bunlar caiz olarak gözüken şeylerdendir. Yani e, aslında bütün bunlardan biz anlıyoruz ki, burada yasaklanan şey, e, fıtrata, tabiata, ee, ve e, insanın doğal haline aykırı olarak tamamen moda ve süslenme amaçlı olarak müdahale anlamındadır. Yoksa e, belki e, daha sonraki bölümlerimizde de göreceğimiz gibi e, bir takım sağlık gerekçeleriyle e, ve bir takım e, bedenimizdeki anormallikleri e, düzeltmek amacıyla yapılmış olan e, estetik ve diğer müdahalelerin caiz olduğunu e, hepimiz biliyoruz. Ee, bu konuya ama yani bu estetik müdahale konusunu e, isterseniz bir sonraki bölümümüzde e, devam edelim. Şimdilik e, bu konuyla yetinmiş olalım. Bir sonraki bölümde tekrar e, bu estetik ameliyatlar ve diğer cerrahi müdahalelerle ilgili devam etmek üzere. E, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.